Fakat onları o yola sokanlardı biraz da, kendileri. Çünkü başlıkları ne derse, hakikaten hani ön tekerlek nereden, nereden giderse, hakikaten de oradan gider, diye bir söz vardır ya. Onları o yola sokanlardı onlar. Menfaatleri bedava çalışıyorlar, bedava para kazanıyorlar. Neyse, diyor ki o büyük satanlar, o reisler, amirler de memurlar de ki, Diyecekler ki, şimdi bu hadiseler mutlaka olacağından, gelecek zamanda, bilmeyin siz Kramer'i öyle okudur, bize, bize fil çektirirlerdi. 15-20 sigaran fili, fili, gelmiş zaman, gelecek zaman, dili geçmiş, müşteri geçmiş, de, zaman, fil çektirirlerdi bize. Onun için yani bu hadise mutlaka olacağı için Allah dili geçmiş zamanda, olmuş, oldu diye gösteriyor. Bu hasta muhakkak olacağı için Allah onu artık oldu gözüne bakıyor ona. Biz o büyüklüğü satırlarına şöyle dedi, diyecekler ki siz de biz de hepimiz bunun içindeyiz. Şüphe yoktu, Allah kulları arasındaki vereceği hükmü verdi. Allah hükmüne göre siz de biz de buradayız. Artık zenginlik, fakirlik falan filan kalktı aynı sattayız. Ateşte bulunanlar, cehennem bekçilerine zebaniler. Yapınıza dua edin, biz de bir gün olsun azabı hafiflesin diye. Denize düşen gönlersel dijelerini şey sordun mu? Zebanistan'dan sana azap verici. Ondan şefaat umuyor mu? Artık onlardan şefaat bekliyorlar. Bekçiler şöyle söyler. Söylediler yani. Söyledik de söyledik. Size peygamberleriniz açık açık Burhanlar, mucizeler, deliller, mucizeler getirmedi miydi? Getirdi. Öbürleri evet. Getirir derler. Beşiler de o hali kendiniz yalvarın. Bizi aileye sokmayın. Biz zaten sizi hesabında görecek biz deriz. Git, git ona yapın Derler. Halbuki kafirliğin duası heder olmaktan başka bir şeye haiz değildir. Duayı boşuna dua edeceksin, çünkü hakkında hüküm verilmiştir, Allah bir mi geri almaz. Allah sabır bekler, sabır Allah'ın sıfatlarındandır. Sabreden sen, sen adam olmanı bekler, haddinden fazla bek, belki bekler ama o artık haddi açtı mı? hükümde verildi mi? O hüküm her ne şekilde olur olsun, hüküm dünyevi de olsa, okrevi de olsa o hüküm verildi mi? Bir daha geri aha! Bir ata kanun var. Ata. O ata kanunu eğer Allah işletirse onun o da kendi onun kendi bileceği iştir. Bizi hareket etmesin. Şüphesiz bir peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında, hem şahitlerin dikileceği gün herhalde yardım edeceğiz. Orada Allah'a inanlara hem dünyada hem de bugün bu ayet gününde mutlaka yardım edeceğiz. O gün özür dilemeleri zalimlere asla fayda vermeyecektir. Artık yani olan olmuştur, dönüş yok. Lanet onların, fenayurt da onlarındır. Allah'ın laneti de onların üzerlerinde. Ant olsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik. Bir sürü imkan verdik ona. İşte peygamberlik verdik, kitap verdik. Muzeler göstermesini verdik. Kendisine sonra İsrail oğullara da yani bugün Yahudilere Yahudi dediklerimizi, İsrail oğulları da tarihi isimleri. İsrail oğulları da hem doğru yolu rehberi, hem de akıl sahipleri için bir öğüt olmak üzere kitabı miras bıraktık. Bu kitabı, tevrat. Bakın bugün e, hacım itibariyle en büyük olan Tevrat'tır. Yani yalan yanlışlara dolu başka. Kur'an özdür. Bu o Burkada kainata rahmet ona indirilmiştir. Tek bir bir kavme indirilmiş. Hazirin Musa Peygamberdir. Bir kavmin Peygamberidir. Biz ona da la ilahe illallah Musa cice sulh deriz. Cice sulh o da o da Peygamberdir. Ama bir kavmi indirilmiş ne? Yani İsrail kavmini, Yahudi kavmi indirilmiş. Halbuki Kur'an kainata indirilmiştir. İkinci alemlere ve Hazreti Peygamber'e de biz seni alemlere rahmet olsun diye indirdik. Şimdi böyle Allah müjdesi var. Şimdi sen habibim Allah peygamberinin e, habibim, sevgilim değilebilir. O kadar yakın bir ne. Sabit çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Allah'ın yavaleti mutlaka yerine getirir. tecil eder, tacil eder, tecil girir, tacir eder, çabuklaştırır ama vaat yerine gelir. Günahının yargılanmasını ise akşam sabah Rabbine hamd ile tenzih ve tesbih et. Tesbih et, Allah'ı anmak, Efendim, tenzil etmek de, Allah'ın olması mümkün olmayan sıfatlardan beri kılmak. Mesela, zalim. Allah zalim zalimidir. Bak, biz onun Allah'ın, sen zalimsin diyemeyiz. Tenzil bu. Allah olmayıca sıfatlar iyice yakıştırılmaz. İstimler yakıştırılmaz. Kendilerine gelmiş, katli bir delil ve selayet olmaksızın körü körüne Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin gözlerinde hiç şüphe yok ki asla yetişemeyecekleri büyüklük, hepsinden başka bir şey yoktur. Kendilerin bir katil serbesi Hz. Peygamber'e selayet verilmiş. Sen kullarına şefak edeceksin. Hatta onu da tehdit ediyor. Sen hangi selayette şefat edeceksin? Ben sana şefat verdim ya daha evvel. Sonra o selayette biliyor. Sonra Hazreti Peygamber aldığı selayette şöyle şöyle. Mümin mümin şefatçısıdır diyor. Benim. Birbirine Bir edeceksin. Bu da bu da veriyor. O bizim verildi ve o da onu yayıyor. Bütün herkese yayıyor. Ve sen eğer sana seyret verilmeden şefaat etmeye kalkarsan e, ayetleri hakkında mücadele edin. Allah ayetlere karşı gelenleri göğüslerinde, kalplerinde hiç yok ki e, bu bültetten başka bir şey yoktur. Hemen sen onların çevrinden Allah'a sığın. Onların sana yapacak kötü ülkede şer işlerden Allah'a sığın, onlardan o selahat almadan şaba edici olanlardan Allah'a sığın çünkü o dediklerini bizzat işiden yaptıklarından hakkıyla görendir Allah semidir işidir Allah basirdir görür her şeyi görür her şey işidir bilmediği görmediği işitmediği hiçbir şeyde yoktur şimdi ya ben düşür Allah'a neden Allah seni içinde onun için yani maşallah kendinden soyulmuş san etme. Saat kaç obi? Bir on geçirdi daha. Bir on geç. Bir Tamam Şimdi 57. ayette kalıyoruz. Buraya kadar soracağım bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Tazeyken sorun. <gülüyor> o zaman el patlıyor.